Merhabalar. Bugün Söz Güç'ün programında çok uzun zamandır çocuk hakları alanında çok çeşitli çalışmalar yapan iki konum ve iki arkadaşım var aslında. Ee, biri Bilgi Üniversitesi'nden Pınar Uyan, diğeri de Sosyal Eser Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Abdullah Karatay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, Pınar ve Abdullah birlikte... Ee, bu hafta birlikte yürüttüğümüz beş başka arkadaşımızın da katkısıyla birlikte bir ekip olarak yürüttüğümüz çocuğun iyi olma hali göstergeleri araştırması belki böyle söyleyebilirim değil mi adına ee, araştırması üzerine konuşacağız sizlerle bu arada tabi ben de kendimi tanıtayım ben de çocuk çalışmaları biliminden Zeynep Kılıç benim adı, sesimi zaman zaman duyuyorsunuz ee, sayın izleyiciler ama bir kere de ismi söylemekte yarar var belki araştırma kapsamında da konuşacağımız için arkadaşlar isterseniz ilk önce Çocuğun iyi olma hali ne demek onu açıklayarak başlayalım. Çünkü çok kullanılan, çok duyduğumuz bir kavram değil aslında. Tınar, ee, senle başlayalım. <gülüyor> Peki, <benle> başlayalım. <gülüyor> ee, şeyi söylemek de belki fayda olabilir. Ee, konuya girmeden önce bizim araştırmamızın e, ismi çocuğun iyi olma hali anlamak, kavramsallaştırma durum tespiti ve göstergenin belirlenmesi bir TÜBİTAK e, projesi olarak, bu TÜBİTAK desteğiyle gerçekleşti ve yaklaşık iki yıl. Değil mi beraberce çalıştık? Ee, Haziran 2010'da raporu bitirdik ama hani şu an e, yayını aşamasında hazırladık kitap olarak yayın evine verdik. Bu bir ekip çalışmasıydı ve çocuğun iyi olma halini aslında anlatan bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü çok farklı alanlardan gelen arkadaşlarla beraber çalıştık yani aramızda işte psikolog, sosyal hizmet uzmanı. Siyaset bilimci, e, sosyal bilimin değişik alanlarında çalışan e, kişilerden oluştu ekibimiz. Bir ekibi sayalım mı bilmiyorum. Sayalım istersen belki sonuna bırakırız diye düşünsün Peki. Yani şimdi başta hiç, söylemekte peki. de yarar var. Tamam. Şey, ee, yani içine atalım. Olmayanlar. <gülüyor> önce olmayanlara selam diye. Ben e, Bilgi Üniversitesi'nden, Siyaset Bilim ve Göç Merkezi'nden. Serhami Derrisoğlu var Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden. Abdullah da burada zaten aramızda. Sosyal hizmet çocuk etirgemeden. Başak Ekim Akkan daha önce de Açık Radyo programcısıydı, o yüzden Açık Radyo e, dinleyicileri tanıyor olabilir. Başkent Üniversitesi Sosyal Politika Forumundan, Zeynep zaten bizim şu anki en çocuk çalışmalarından Bilgi Üniversitesi. Burcu Oy da yine Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmalarından. Shaila Uran'da eskiden Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmalarındandı. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir ekiple başladık. Bu çocuğun iyi olma hali kavramsal olarak kullanılan, literatürde var olan bir kavram ama Türkiye'de çok bizim alışık olduğumuz ve kullandığımız bir şey değil. Well-being kelimesini aslında biz iyi olma hali olarak çevirdik Hı. ve hepiniz de biliyorsunuz bayağı da zorlandık, hani doğru mu çevirdik diye ama kavramı en iyi anlatan şeyin bu iyi olma hali olduğunu düşündük. Daha önceki çalışmalardan farkı belki en önemli yaklaşım, hani temel ihtiyaçların ötesinde daha kapsayıcı bir yaklaşım bu. Çocuğun tüm alanlarında, tüm yaşam alanlarında iyi olmasının önemli olduğunu ve bunların birbiriyle olan ilişkisini bu ilişkiselliği ve bütüncüllüğü vurgulayan bir yaklaşım. Bunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve çocukluğun mekansallığın yani çocuğun içinde doğduğu ve yaşadığı alanları değişik birimler işte aileyi düşünebiliriz okulu düşünebiliriz mahalleyi düşünebiliriz bütün bunların bu çocuğun iyi olmasını belirlemedeki rolünü ön plana çıkartan göstermeye çalışan bir yaklaşım yapabilirlik yaklaşımı ve biyoekolojik medel dediğimiz iki temel teorik çerçeveden de yararlandık ama belki bunların çok detaylarına girmemekte fayda olabilir. Meraklılar için daha sonra hani e, okumak üzere e, bir virgül koyabiliriz böyle bir şeyde. Evet zaten senin söylediğin gibi 2 yıllık bir araştırma olduğu için 20 dakikada zaten çok küçük bir bölümü paylaşacağız. Belki tekrar programları yapabiliriz. Yani, olabilir. Ee, şeyi söyleyebiliriz gene çocuk göstergeleri e, çok ciddi bir veri olarak kullanılıyor. Yani uluslararası alanda evet, şöyle belli temel alanlarda işte sağlık bunun en başında gelen eğitim ne diyelim ev şartları diyebileceğimiz mahallenin durumu gibi belli başlıklar altında çocuğun durumunu gösteren temel değişkenleri bulma çabası ve Günüsef'in kullandığı bunun dışında Avrupa Birliği Komisyonu'nun kullandığı OECD'nin kullandığı Belli bir takım bu gösterge setleri var. Biz de aslında yola çıkarken bu uluslararası alandaki gösterge setlerine bakıp Türkiye için böylesi bir gösterge seti oluşturabilir miyiz? Buranın bilgisiyle buranın genelin bilgisiyle oradaki setler arasında bir ilişki koyup bir öneri yani daha sonraki çalışmalara da kaynaklık edecek bir Türkiye endeksi oluşturma Gayisi aslında evet. yürüttük diyebiliriz değil mi? Bilmiyorum <gülüyor> yanlış mı söyledim? Aslında e, yani e, şöyle bir şey, ben sizin ekibe biraz daha sonra katıldım belki. Yani bu iki yıllık sürenin ilk başındaki çalışmalarda e, ben bulunmadım onun için soracağım <gülüyor> bir soruyu. E, yani mesela nereden aklınıza geldi böyle bir çalışma yapmak, böyle bir araştırma yapmak? Nereden bir ihtiyaç tespit ettiniz ki ilk adımı buradan attık? Belki şey üzerinden konuşabiliriz bunu hani. Hiç mi çocuğun gösterge, halini, durumunu belirleyen gösterge yok ki Türkiye'de biz böyle bir şeye giriştik ya da <gülüyor> var ama var olanların nesi eksik nesi farklıydı ki böyle yeni bir endeks ve göstergeler seti oluşturmak, ...gayreti içine girdik. Belki biraz onu konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey var. Bu göster çocuk göstergeler hareketi diyebileceğimiz bir süreç aslında son 25 yıl içinde değişiklik gösteriyor. Yani Türkiye'de de tabii ki belli bir takım değerler, veriler, değişkenler eşliğinde toplanıyor ama... ...bunlar daha çok çocuğun hayatını idame etme. Yani çok daha minimal bir noktada. Oysa yeni göstergeler çocuğun iyi olması. Yani çocuğun daha fazla yapabilirliklerini ve çocuğun mutluluğunu odaklayan biraz daha ne diyelim bir üst noktada bir bakışı ön plana tutuyor ve olumsuz çıktılardan ziyade aynı zamanda olumluları vurgu var. Yani ne olsa şartları nasıl değiştirsek de o çocuk daha iyi iyi olma hali daha iyi şekilde devam eder gibi. Biraz Ve, öneriyi kendi içinde sunan bir şey gibi. Evet beraber. ama Sizin yani şöyle diyelim mi? belki Türkiye için hala çocuğun biz bunu hani kitabımızın girişinde de koymaya çalıştık. Türkiye için hala çocuğun hayatta olması bir sorun. Yani çok ne ciddi. yazık ki toplumda yaşadığımız ya da haberlerin dire baktığımızda gördüğümüz şey de işte çok ciddi çocukların yaşamsal, Haklarının, yaşama haklarının bile tehdit altında olduğunu görüyoruz ama bu yaklaşım o yaşam hakkının biraz daha üstünde bir şeyi getirmeye çalışıyor. Yani çocuğun iyi olmasına odaklanıyor. Bunun için gereken alanları tespit edip yapılması gerekenlere dair bize yeterli veri sunuyor. Yani daha doğrusu somut olarak bir sosyal nasıl bir sosyal politikanın izlenmesi gerektiğine dair alt yapıyı sağlamaya çalışıyor. Ve biraz da şunu belki söylemek lazım. Bu yeni gösterge setleri ve bizim de çalışmamızda çok vurguladığımız bir şey yetişkin merkezli değil çocuk merkezli olması. Yani çocuğun öncelediği, çocuğun tercih ettiği şeylere dikkati almak. Bu zaten bizim belki birazcık metodolojide de konuşuruz. Hani metodolojide de vurgulamaya çalıştığımız şeylerden bir tanesiydi. Ve Türkiye'de bir şey yok muydu? Türkiye'de var olan daha sınırlıydı. Yani bizim biraz yapmaya çalıştığımız şey bu her alanı kapsayan ve uluslararası literatürle de karşılaştırılabilecek bir İstanbul alan çalışmasıydı. Ki bunu hem sayısal hem niteliksel hem niceliksel araştırma metotlarıyla yaptık. Bu bağlamda hem uluslararası literatüre bir katkı buradın bilgisiyle hem de oradan burayı besleyebilecek bir karşılaştırma imkanı yaratmaktı. Bilmiyorum Abdullah belki atladığım eklemek isteyeceğim bir şey. belki benzer şeyler olacak ama bir vurgulama anlamında bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi çocuk çalışmaları son yıllarda çocuğu odak almaya başlayarak farklılaşmaya başlıyor. Bu odak olarak, alarak yapılan çalışmalardır aslında. Yani yapabilirlik yaklaşımı işte diğer... Çocuğun e, mekan sağlığı, evet. bir ekoloji evet. mekan e, <gülüyor> ve e, göstergeler yaklaşımı aslında çocuğu merkeze alan, odak alan e, çocukluk çalışmalarının aslında bir, bir yandan da zirvesi kabul edilebilir. Şimdi bu e, niçin önemli? Çünkü e, şundan dolayı önemli. E, batı literatürü dahil bütün çocuklukla ilgili literatürü de şu denir. 1970'lere kadar... Çocuk bağımsız bir özne olarak, araştırma konusu olarak alınmıyordu. Bu toplumdaki ve aslında akademik dünyadaki çocuğa verilen değerin gittikçe farklılaştığı, çocuğun ailenin bir parçası, toplumun parçası olarak değil de kendi başına anlamlı bir özne olarak kabul edildiği, işte gelecekte toplumun üzerine kurulacağı bir, bir nesne değil. Şimdi... Ee, ve şu Varla, an var yani. olan çocukların ihtiyaçlarını esas alan ve bunları bir bütün olarak çocuğu merkeze koyarak koyarak e, tespit etmeye çalışan ve bunu önemseyen bir yaklaşım göstergeler yaklaşımının diğerinden farklı da e, resmi bütünlemeye çalışması, hiçbir eksik bırakmamaya çalışması ve bir bütün çocuk resminin e, alanları tespit etmek. İşte bizim araştırmadaki o 8 e, alan yan yana getirildiğinde e, somut olarak, olgusal olarak şu anda e, ki toplumda var olan çocukların ihtiyaçları ve bunlar için yapılabilecekleri öngörü olması nedeniyle bir bütünsel e, yöntem öngörü ve bu bütünsel yöntemin bir sosyal politika önemine dönüşebilirliği iddiasını da taşıdığı için çocukluk çalışmalarında işte e, global olarak da gelişen şeylerle bir eş... E, paralellik sağlıyor. Bu paralellik pozitif bir şey, iyi bir şey. Çocuğa ilişkin değeri görmemizi, çocuğa ilişkin önemleri almamızı sağlayacak bir mekanizma öngörüyor. Onun da bu zaten aklımıza aslında çocuk literatürüne bakıldığında aklımıza değil, gözümüze batan bir, <gülüyor> bir durum olarak çıkıyor ve ki zaten yine aynı ekibin planlamaya çalıştığı bu diğer dünya ile ilişki kurmanın bir çalışması olarak işte katılmaya çalıştığımız bir ne vardı uluslararası bir kompilasyon evet, orada var. da Özellikle. şimdi şey fark ediyoruz yani e, çocukluğun sadece bir ulus'a ait değil de bir e, global unsur olarak özne evet. olarak nasıl görüldü nasıl ortaklaştırdı ve ne e, öngörüldü veya ne tür önemler öngörüldü dolayısıyla aslında dünyanın parçası olarak. Düşünün. Belki şeyi de söyleyebiliriz. Genel literatürde ileride bir vatandaş olacak gelecek üstüne vurguyla bir çocukluk tasavuru değil de çocuğun bu anını yaşarken çocuk olduğu noktada hakları olan, çocuk olduğu noktada yapabilirliklerini ve mutluluğunu iyi olmasını hedefleyecek. Yani makbul vatandaşlar olsun diye çocuklar üzerinde bir kurgu değil. Yatırım çocuk evet değil yani ya gelecek odaklı çocuğa bakmak değil aksine çocuk vatandaş diye mesela bir kavram var kullanılmaya başlanan. Hani biraz biz bunu da bu tartışmaları da Türkiye'ye, Türkiye'deki toplumsal algıya yani her açıdan katmak Getirmek istiyoruz. Tabii hani bunu bir tek biz getirmeye çalışmıyoruz ama bunun en azından belli bir katkısı olmasını ümit ediyoruz. Çünkü önemli bir nokta bu. Yani çocukları sadece gelecekte yetişkin olmaları için onları hazırlamak değil, çocuklar yaşarken onların bugününü düzeltmek, bugününü iyi etmek, bugün için... Onların vatandaşlık hakları çerçevesinde bazı şeyleri düşünmeye başlamak önemli bir şey diye düşünüyorum. E, bu, bu sizin bu açıklamalarınızdan sonra aslında hani tam da çocuk hakları denen şeyin paralelliğinde oluşan bir yaklaşım bu iyi olma hali yaklaşım gibi ortaya çıkıyor aslında hani hem bugüne vurgu hem çocuğun birey ve hak birey ve hak sahibi olmasına evet. vurgu. Tam da o nedenle aslında ve bütünlüklü olması aslında en temel evet. şeylerden bir tanesi. Bir de yıllardır sorulan bence bir yanlış soru var. Yani çocuk kimindir evet. şeklinde. Yani çocuk, diyelim ki modern öncesi zamanlı bütün olarak çocuk ailenindi. işte patriyapotestas, baba, kralıdır neredeyse ailenin hı hı. ve orada çocuk yok. Yani bir ünite var ve ona ait manlar gibi algılanıyor. Cumhuriyetler dönemi ya da işte mutlakiyet sonrası dönemlerde çocuk bu sefer devletin e, olmaya başladı. Konu, evet. İşte e, şimdi ise ...çocuğun hiçbir yere ait olmaması. işte özneleşmesi süreci, dolayısıyla çocuk hakları süreci, insan hakları sürecinin bir parçası olarak her yerdeki gelişmenin çocuk alanda yansımasıdır. Nasıl ki e, yurttaşlarda herhangi bir yere ait olarak değil de bir hak sahibi, özne olarak yurttaşçısa çocuk da benzer şekilde. Benzer şekilde aslında bu bakış açısı yaygınlaştırılırsa toplumdaki bütün unsurlar için. Kadınlar için böyle, işte için de, gençler için de böyle. Dolayısıyla çok büyük bir bağlamın bir parçası olarak da bir yere oturtulabilecek evet. bir yaklaşım. Bu e, evrenselleşme, genelleşmenin parçası olarak özneleşen çocuğun evet. haklarının işte bir şekilde raziye edilmesine ilişkin bir kavram seti hı hı. olarak yani İlginç bir yere ait değil. Sadece kendisi olduğu hı hı. için e, haklarının tanımlanması hı hı. ve bu haklarının güvence altına alınması vaktlerinin getirilmesi için sorumluluk sahibi kişilerin kurumlarının tanımlanması. Sekiz alandan bahsetmiştik. Ön ilk alanımız maddi durum şunu söylemek e, önemli diye düşünüyorum yani bizim tabii ki araştırmamızda da beklenen bir sonuç olarak maddi durum çocuğun iyi olma hali belirleyen çok önemli bir alan olarak ortaya çıktı bu aslında literatürde de çok uzun yıllardır söylenen bir şey bu yeni bir bulgu değil ama zaten e, hani maddi durumun e, maddi durum çok önemli bir alan olarak orada var ama belki şunu söylemek önemli çocuğun iyi olma hali gösterge setleri ya da e, endeksi maddi durum kadar diğerlerinin de önemini altına çizmeye ve diğerleriyle olan ilişkiselliği göstermeye çalışıyor. O yüzden maddi durum önemli geliyor bize. Burada şeyi söyleyebiliriz belki. Biz çok algı kullanmaya çalıştık. Yani Şimdi ben onu söyleyecektim. Evet, onu bir vurgulayabilir miyiz diye. Hı hı. Yani mesela ailelere de yaptığımız anket çalışmasında da hem yetişkinlerle hem çocuklarla olan anket çalışmasında da kendi durumlarına dair e, algı sorularımız yer aldı. Yani aileye giren paranın miktarından çok e, bu paranın ya da bu maddi gelirin neleri yapıp yapamalarını sağladığı üzerine e, yoğunlaştık. Ve bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani algı, ihtiyaç, e, ihtiyaç gelir oranı algısı diye bir şey kullandık. Bu, bu tarz bilgileri aslında oldukça detaylı çalışmamızda yer vermeye çalıştık ki bundan sonraki çalışmalar için belki bir kaynaklık edebilir diye. Diğerlerini söyleyeyim, belki söyle. Geçmeden bu e, maddi durumla ilgili olarak e, öngördüğümüzden yüksek oranda e, maddi durumun, daha yoksulluk halinin e, diğer e, durumlara olan e, ne kadar etkili Etkisi. olduğunu. Dolayısıyla Hı. toplumdaki işte eşitsizliklerin, gelir eşitsizliği, mülkiyet eşitsizlikleri, kamu e, hizmetlerine erişim eşitsizliklerinin çok belirleyici olduğunu, çok etkileyici olduğunu, nüfuz ettiğini Hı. görmüş olmak. Dolayısıyla maddi durum hala Çocukların bu iyilik halini tespitinde en önemli değişkenlerden biri olarak çıkmış olmasını vurgulamak istedim. Evet. Yani şey ve mesela işte babanın işsiz olması, düzensiz <gülüyor> bir işi olması, eğitim düzeyi, ailenin ihtiyaç gelir oranı algısı bunların hepsi çok önemli veriler olarak karşımıza çıktı. Borç çok önemli bir veri olarak çıktı. İkinci alanı sağlık alanı. Bu da çok önemli bir veriydi. Sağlık temel olarak çok Ciddi bir biçimde aslında verinin toplandığı bir alan ama biz yine algılara, alışkanlıklara odaklanmaya çalıştık, diğer genel verileri de resmin içine katmayı sağlamaya çalıştık. Çocuk ölümleri, erken dönem sağlık riskleri, sağlık alışkanları ve sağlık durumuydu burada temel başlıklarımız. Sonrasında eğitime başladık, aslında eğitim Zeynep'in üzerinde çok çalıştığı bir alan. Belki sen kısaca e, özetleyebilirsin ya da söylemek istediğim, vurgulamak istediğim bir şey varsa. E, tabii eğitim konusunda saatlerce konuşabilir durumdayım çünkü zaten en çok veri topladığımız alanlardan biri oldu. Çocuklarla birlikte yürüttüğümüz için de çalışmayı ve onların da hayatın en temel alanlarından bir tanesi okul olduğu için, çoğunun en azından öyle söyleyebiliriz. Hakikaten çok fazla veri toplandı. E, temel olarak şöyle bir şey söylenebilir aslında belki yani okulu tert duruma, okulla devam etmeme durumuna çok baktık aslında çünkü e, Türkiye'de zaten oran çok yüksek 15-19 yaş arası okula devam etmeme oranı ve bu çocukların büyük kısmı da çalışmıyor da aynı zamanda dolayısıyla hani bir boşluk halindeler ve o okula devam edememe halinin nasıl e, onların bugününü olumsuz etkilediğini gör, gör, görmekle birlikte aynı zamanda nasıl üst üste e, binen etkiler sonucu oluşan bir şey olduğunu gördük. Belki o çok önemli. Yani hem sizin bahsettiğim maddi durum hem sağlık hali aslında e, çok etkilediği gibi e, çocukların eğitime devam etme halini aynı zamanda okulun yapısı, ailenin desteği, e, çocuğun okulda mutlu olup olmadığı aslında en temel ve mutlu olduğu için başarılı olması ya da olamaması durumu çok etkiliyor. E, dolayısıyla aslında çok küçük etkilerle çok küçük müdahalelerle Yeri döndürülebilecek bir süreç sonunda bir hani kar topu gibi yığılıyor evet. ve çocuklar okuldan zaten nefret ederek ve koşarak evet. ayrılma pozisyonuna geliyorlar. Ve zaten ondan sonra hayatlarını bu sistem içinde en azından başka destekleyici bir şey de olmadığı için daha iyi bir yere getirme, kendilerini daha mutlu bireyler haline getirebilme ihtimalleri ortadan kalkıyor. Benim açımdan en belirleyici Hı -hı. tarafı oydu eğitimin belki. Şey de... 12-15 yaş grubunda okulu gene de çok eğlenceli bir yer olarak tanımlayan, çünkü hani arkadaşları açısından, arkadaşlarla buluştukları mekan olarak okulu görmeleri vardı. Evet. Yani belki onu da söylemekte fayda olabilir evet, çünkü... O, eğlenmek için okula gidiyor, Evet. O yani o da, Aslında dersler çok okul çok eğlenceli diye bir a, alıntımız vardı, onu a, şey yapıyorum. Daha sonraki alanımız katılım. E, katılım hem literatürde e, en az geliştirilmiş alan. Bizim baktığımız diğer gösterge setlerinde, endekslerde bir 2006'da Avrupa Birliği'nin kullandığı bir katılım alanı var. Başka diğer karşılaştırmalı alanda baktığımızda hiçbirinin altında yok. Biz ama bunu çok önemsedik. Her ne kadar anketimizde yeteri kadar soramasak da daha sonra derinlemesine rakaplar ve odak bulup bunu vurgulamaya çalıştık. Sosyal yaşama katılım, evde katılım ve siyasete katılım aslında belki de bu iyi olma hali yaklaşımının en temel e, vurguladığı çocuğun özne olması fikrini gerçekleştireceği yerlerden biriydi. Burada da e, okulda nasıl, ne tür mekanizmalar kurulursa daha iyi katılım sağlanabilir ya da benzer biçimde ailede katılım sağlanabilir konusunda kafa yormaya çalıştık. Ev ve çevre koşulları yine. Aşağı kuru e, üç dakikamız var. Ev ve çevre koşulları. Peki. Ev ve çevre koşulları bir diğer alandı ki bunu çok önemli görüyoruz. Özellikle çocuklarla yaptığımız metodolojik olarak bir önemli gördüğümüz çalışma var. Fotoğraf makineleri çek, fotoğraf makineleriyle çalıştı arkadaşlar mahalleyinin resimlerini çektiler. Orada tespit ettikleri çevre koşullarındaki ne diyelim negatif şeyler çok ilgi çekiciydi. Risk ve güvenlik benzer bir biçimde. Risk ve güvenliğin altında onu da Abdullah olunca yoğun çalıştı. Belki çok kısa bir iki şey söylemek ister. Şimdi bu çocuğun kullandığı mekanlar ev, okul ve sokak olarak temel olarak düşünüldü. çünkü katılımın zayıflığını oradan anlıyoruz. Kamusal mekanlar çok yok hı hı. ama sokak e, bunlardan en risklisi. O yüzden çocuklar çok okula yığılıyorlar. Okul sadece okul olarak değil, bir toplum merkezi olarak bir spor alan olarak eğlendikleri yer olarak görüyorlar bunun temel sebebi de aslında sokağın temsil kamusal kansalanı zayıflığı ve yani orada herkesin şey olarak eşitsiz kullandığı için işte hırsız bilmem ne suç olan bir yer olduğu için risk ve güven, riskin yüksek güvenliğin naz olduğu bir alan olarak çıkıyor karşımıza diye özet olarak aslında tabii evde de okulda da karşılaştıkları çok çeşitli var, riskler var onu da gördü aslında ama, tabii çeşitli şeyler ama sokak dediğin gibi en çok görünmez evet. evet. evet. ev görünmez risklerin alanı evet. diye İlişkiler ve özneliyi olma hali de diğer iki alanımızda bu ikisi aslında birbirlerine çok iç içe geçen ve de en alanlardı. yeni alanlar bunlar evet. aslında bu taraş araştırmalar belki yani eğitimde saldırdırdığı Sağ bir sürü veri toplanıyor ama bu alanlarda Hı -hı. biraz şey ya yani, ilişkiler ve özneliyi olma da vurguyu belki şöyle koyabiliriz İlişkiler çocuğun içinde bulunduğu bütün o ilişki ağlarını resmetmek okulda öğretmenle ilişki arkadaşlarıyla ilişkisi evde ve inlerle kardeşleriyle çevresindeki arkadaşlarla özneliyi olma ise çocuğun kendi algısına vurgu yani kendisini nasıl hissediyor? Sağlık açısından e, okulda nasıl hissediyor, evde nasıl hissediyor, sokakta nasıl hissediyor? Çocuğun bu iyi olma halinin özneye yaptığı vurgunun en net çıktığı yerde aslında bu iyi özne iyi olma hali ve bu e, çok fazla daha çok e, niteliksel çalışmalarda ortaya çıktı. Yani anketle değil de birebir yaptığımız mülakatlarla ve odak grup çalışmaları ile çıktı. Bunların hepsi tabi teker teker belki bir program altında evet, konuşabileceğimiz evet. şeyler. Yani şey e, çünkü, çünkü çok farklı noktalar var ve çocukların seslerini tabi buraya yansıtamamış olmak bizi rahatsız ediyor. Yani evet. onların söylediklerini yeteri kadar aktaramama kaygısı içindeyiz aslında. Evet. Onlar adına konuşuyormuş gibi olduk yine. Ama yöntemimizden falan da hiç bahsedemedik yine süre sıkıntısı nedeniyle. Çünkü aslında bütün bu, onu vurgulayabiliriz belki en son. E, farklı e, bir yaklaşımla e, oluşturmaya çalıştığımız e, bir kavramsal çerçeve varken ona uygun bir yöntem de geliştirmeye çalıştık. Dolayısıyla sen birazcık bahsettin aslında hani NİCE'yle ve NİCE'ye çalışma diye. Bir İstanbul kapsamında bir anket çalışması yaptık 169 mahallede ve burada hem ebeveynlerle hem de 12-18 yaş aralığındaki çocuklarla anket yapıldı. ve Toplamda 963 tane çocuğa ulaştık. Yarı yarıya kız erkek oranı şeklinde. Nitel çalışma ise bayağı kapsamlı oldu aslında. 3 yaş grubunda yürüttük araştırmayı. 8-11, 12-15 ve 15-18 yaş grupları arasında ve farklı yöntemler kullandık. Farklı ee, özellikleri, yaş grubu özellikleri taşıdıkları için onlara en kolay çocukların en kolay kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamı oluşturmaya çalıştık hı hı. aslında onlar için. Ee, dolayısıyla hani bunun detayına çok fazla girmek istemiyorum. Hı hı. Şimdi hakikaten vakit çok az ama aslında en Keyifli tarafı da oydu bence araştırmanın. Şeyi önemli görüyoruz yani mümkün olduğunca zaten kitabı onu koymaya çalıştık bu farklı metodolojik tercihleri. Çünkü başka arkadaşlara da örnek olabilir ya da beraber daha sonra çalışmalara kaynaklık edebilir diye. Hmm. Mesela 8-11 yaşta özellikle Burcu burada ismini söylememiz gerekir. Burcu'nun çok emeği var burada. Beş mutlu beş mutsuz çocuk resmi üzerinden çocukların kendi o duygularını anlatmaya çalışan bir e, yansıtmalı dediği bir çalışma metodu geliştirdi ve uygulamaya çalıştı, literatürden yararlanarak. Bu önemli diye düşünüyorum çünkü 8-11 yaş çocukla böyle bir çalışma yürütmek, onun düşüncelerini almak Diğerleri biraz daha tanıdık. Yani derinlemesine mülakat ve odak grup görüşmeleri ama orada da şunu yapmaya çalıştık. Örneğin risk ve güvenliği daha çok odak grup çalışması altında çıkartmaya çalıştık. Derinlemesine mülakatlarda daha birebir çocuk öykülerine ulaşmaya çalıştık. E, de, fotoğraf çalışması da yine aynı çok şekilde. Öyle, orada da iyi. teşekkür etmeniz Gereken kişiler var aslında. E, 2000 düşünü olarak <gülüyor> Evet yani gençlik çalışmalarından destek bize destekler. Evet şeyi söylemek lazım. Hani bu kadar kapsamlı bir çalışma bir tek kişinin yapabileceği bir çalışma değildi ve hani böyle bir grup çalışması olduğu için de aslında hepimiz süreç boyunca da hani birbirimize her açıdan destek olduğumuz için belki de yürüyebildi. Yani çünkü farklı alanlarla beslendi. Evet. evet doktor bir nokta. Elimizde de çok fazla veri var aslında. Burada bir çeşit hani izleyicilerin huzurunda söz verdim. <gülüyor> daha yapılması gereken çok şey var ve yapabileceğimiz de çok. Veri çıktı tabii kullanamadığımızda belki. Onlarla ilgili de var mı düşündüğümüz bir şey? Hani şimdi altına, altına, <gülüyor> biraz dinleneyim ben bu konuda dedi. Yani şöyle bir şey <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz onu da söyleyebiliriz. <gülüyor> ee, şimdi. Bunu biraz daha farklı gruplarla paylaşıyoruz aslında sunuyoruz. Kitap olarak çıktığında daha geniş bir kitleye ulaşacağını ümit ediyoruz. Bir de yurt dışındaki literatüre de aslında buradaki bulguların bazısının katkısı olabilir. Hani her yerde söylediğimiz ama burada söylediğimiz bir şey var. Örneğin maddi durum normalde çocuğun işte bir odasının olup olmaması gibi bir şeyle ölçülürken Türkiye'de biz bunu yatağa çevirmiştik mesela. Çocuğun kendisine ait bir yatak var mı yok mu gibi. Hani bu bir takım böyle bulduğumuz ya da buranın koşullarıyla geliştirdiğimiz bazı göstergeleri ve daha sonrasında söylemi çalıştığımız yeni şeyleri e, uluslararası konferanslarda da dillendirmek ve hani buradaki bir bilgi paylaşımını buraya tekrar geri taşımak e, da istediğimiz bir şey. E, ama asıl tabii bizim bütün bu projenin kaygısı e, sosyal politika alanında ve hani toplumsal algı açısından bunu gündeme taşımak. Ve hani çocukların iyi olmasına dair bir en azından ufak bir adım katkıda bulunursak hani bizim hepimiz zaten yani böyle bir kaygı içimizde çalışma yürüttük. Becereceğiz umuyorum. Yani <gülüyor> hani kolay bir şey değil zaten. Dışmaya ancak beraber, beraberce işte herkesin, burada konuk ettiğiniz herkesin <gülüyor> söylediği gibi. Evet, yani dinleyicilerin de yani evet. hani birazcık o bütünlüğü de kurmak gerekiyor belki. Hepimizin yapabileceği şeyler var gibi. Abdullah son sözü sana vereyim. Yani ben de aynı dinleklere katılarak şunu söylüyorum. Yani önemli olan bu araştırmayı yapmış olmak değil. Bu araştırmanın son derece başarılı bir şekilde yapıldığına inanıyorum ama... Esas bizi daha çok sevindirecek şey bunun etkisini görebilmek. Bunun işte bir sosyal politik kadeşlikliğine sebep olduğunu kendi ömrümüzde görebilirsek çok evet, mutlu. mutlu en azından kendi çocuklarımızın evet, hayatlarına... zaten evet. e, doğmuş ve doğmamış çocuklarımıza <gülüyor> ederek bu evet. bir çeşit. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Yine bekleriz. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi günler herkese, iyi öğleden sonralar diliyorum.